İkincisi, cennet ehlinin derece bakımından en üstte olanı ve en aşağıda olanı hakkında olacak. İkincisi, cennet ehli cennete girdiği zaman onlara verilecek hediye. Üçüncüsü, cennetin kokusu hakkında. Dördüncüsü de, cennette bir çağırıcının, müezzinin çağırması onun nidası hakkında olacaktır. Kardeşler, birinci konumuz cennet ehlinin en e, derecesi e, cennette en yukarıda olan kimse ve en aşağıda olan kimse hakkında. Biliyorsunuz e, daha önceki e, de, sohbetlerden, derslerden aleyhissalatü vesselam Bizim nebimiz yani e, Adem oğullarının efendisidir, sayıdır. Daha önce de bahsettiğim gibi şefaat hadislerinde Zülkare'ül Esra'a selam övünmek istedim ben e, kıyamette, ahirette Adem oğlunun efendisiyim ve nümâin ham yani ham sancağı benim elimde olacak diyor. Cennet ehlinin derece bakımından en yüceyi en yüksekte olanı aleyhissalatü vesselam için olduğuna dair bir şüphe söz konusu değil. Bunda deliller sabit. Bununla alakalı Bekara suresi 253. ayet kerimede Allah-u Teala tilker rusulü ala peygamberleri bir kısmını bir kısmına üstün kıldık diyor Allahu Teala. Minhum <gülüyor> minkalam Allah, onlardan Allah'ın konuştuğu kimseler vardır. Warafah badhum daracag ve ate naiil sebege meryemel ve onların derecelerini bir kısmının da derecelerini yükselttik ve e, Meryem oğlu İsa'ya da beyinatları verdik. Bu hususta mücahit destekçilerden. Minhum bencendem Allah ifadesinin Musa aleyhisselam olduğunu söylüyor. Yani Allah'ın konuştuğu kimse e, Musa aleyhisselam. O yüzden Musa aleyhisselam biliyorsunuz kelamullah Allah'ın e, kelamı şöyle kelamullah diyorum. Allah'ın konuştuğu kimse diye e, isimden derinmiştir. Hatta bir ayet kelimede ve kelamun Allah Musa Teklima, muhakkak Allah Azze ve Celle Musa ile kesin konuşmuştur. Öyleyse Allahu Teala Musa ile direkt konuşmuştur. O yüzden Allah'ın e, e, Keramullah'ı diye de isimlendirilir. E, Ayet-i kerimedeki وَرَفَا بَعْلَهُمْ derecat <دَرَجَات> ifadesi ise yani bazılarının da derecelerini yükseltlikle kast edilen bizim Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Testirci, Mücahit i̇bn Abbas radıyallahu anh talebesi olan Mücahit böyle söylüyor. Derecesi yükseltilen Rasul ise Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bu ve benzeri ayet kerimeler yani Rasullerin birbirlerine tafbil edilmesi, üstün kılınması birçok ayet kerimede geçer. Mesela <gülüyor> Ulul azm Peygamberler Nebiler, Resuller diye isimlendirilen beş peygamber vardır. Bunlar Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar diğerlerine nazaran derece bakımından daha üstündür. Evet Allah Azze ve Celle Minhum men kellem Allah ve refa ba'dahum Onlardan bir kısmına bir kısmının derecesini yükselttik derken kastedilen en büyük azametli olandır dedik. <gülüyor> bu ulul azim peygamberlerden bahsediyordum. bu peygamberler içerisinde bu beş peygamber içerisinde ikisi daha da faziletlidir. Onlardan birisi İbrahim Aleyhisselam'dır, diğeri de diğeri de Nebimiz Aleyhissalatu vesselam'dır. Evet. Onlar çünkü tevhid mücadelesi... hususunda diğerlerinden... ...daha fazla ön plana çıkar. Allah Azze ve Celle... ...ve'tebi'un millete İbrahim ve ...hanif olan... ...doğru olan, şirkten deri olan... ...İbrahim'in milletine tabi ol... ...diye bu sebeple söylemiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın şirkle... ...mücadelesi, tevhidi anlatması... ...ve Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...şirkle mücadelesi ve tevhidi anlatması diğerleriyle kıyasla daha üst evde evet işte böylece cennette bir takım dereceler söz konusu ki e, <gülüyor> bu dereceler Allah Azze ve Celle'nin e, kullarına başta rasullerine ikram ettiği bir durum Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam İsra ile ilgili gelen hadiste yani Miraç e, hadislerinde Yedinci semaya çıktığı zaman kardeşler orada Musa Aleyhisselam'ı görüyor. Altıncı semada İbrahim Aleyhisselam'ı, yedinci semada da bir lirayette öyle geliyor hatırladığım kadarıyla. Ee, Musa Aleyhisselam'ı görüyor ve diyor ki ben benden daha üstü olan bir, bir kimsenin olacağını zannetmiyordum diyor. Sonra tabi o yedinci semanın da fevkinde <gülüyor> Allah'ın kendisine takdir ettiği yere kadar yani sidretin münteha son noktaya kadar e, ta ki Cibril Aleyhisselam'ın bile geçemeyeceği noktaya kadar e, çıkıyor orada Allahu Teala ile e, arada bir perde o olmakla beraber e, aracısız olarak yani bir arada elçi olmaksızın melek olmaksızın konuşuyor dolayısıyla Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadise göre de yine en üst makama çıkmış oluyor cennetteki derecelerin en üstleri böyle. Onlar şüphesiz ki yani bu yüce dereceler nebilere, rasullara ait. Bununla beraber en aşağıdaki dereceye bakacak olursa, bununla ilgili de daha öncesinde bir hadisi söylemiştik. Hatta yazılı olarak da vermiştik. O hadisi hatırlayalım. Sahih Müslim'de gelen bir rivayette Mugire bin Şube'nin rivayet ettiği hadiste Musa aleyhisselam ve Allah Azze ve Celle'ye sorar cennet ehlinin en aşağı derecesi hangisidir diye Allah Azze ve Celle'de cennet ehli cennete girdikten sonra e, bir adam için cennete gir denir adam da o en son cennete girecek olan adam da ey Rabbim herkes yani cennet ehli yerini almış e, konaklarına geçmiş ee, alacaklarını almışken bana yer var mı mahiyetinde e, ben nereye gireyim nasıl girerim dediğinde e, Allah Azze ve Celle de insanlar insanlar konaklarına girdiği halde sen e, senin için dünya meliklerinden bir melekim. eee saltanatının, mülkünün sana verilmesine razı olur musun diye sorar. Veyahut da ona o şekilde e, cennette sorulur. Adam da o en son cennete girecek kimse de buna razı oldum ey Rabbim diye ifade eder. Yani razı olduğunu belirtir. Allah Azze ve Celle de ona sana bu dünya meliklerinin, sultanlarının, hükümdarlarının bu sahibi olduğu e, mülkün, saltanatın ve yani her türlü böyle e, malın, mülkün bir misli, bir misli, bir misli, bir misli daha vardı. Yani dört katının olduğunu söyler. Subhanallah. Ondan sonra beşincisinde de beşincisini söylemezden önce adam der ki ey Rabbim ben buna razı oldum. Yani bu kadar mülke, salterata razı oldum der. Allah Azze ve Celle de ondan razı olur. Nihayetinde Musa Aleyhisselam bu hadisin sonlarına doğru der ki Ey Rabbim peki o cennet ehlinin en üstte olanları kimlerdir diye sorduğunda Allah Azze ve Celle de cennet ehlinin en üst derecesinde olanlar menzile bakımından benim razı olduğum ve keramet ağaçlarını kendi elimle diktiğim kimselerdir. Onların üzerine mühür vurdum. Yani kimse onları göremez. Kimse onları hissedemez. Ne bir göz görür, ne de bir kulak işitir, ne de hiçbir beşerin kalbine oradaki şeyler gelmez, aklına gelmez diyor. Bu da cennet ehlinin en üstte olan kimseleridir. Onlar için ayet-i kerimede geldiği gibi fele tahalemün nessin mu'ahfi lehun min qurrat ayn cezaen bima kanu ya'melun hiçbir nefis kendisi için yarın ne hazırladı, ne hazırlandığını yani göz aydınlığı olacak şeylerden kendisi için mükafat olacak şeylerden ne hazırlandığını bilemez diyor. Allahu Teala işte sürpriz olarak, müjde olarak sakladığı bir takım mükafatlar vardır ki onu da cennet ehli için ve oradaki yüce makamları, en üst dereceleri elde edecek kimseler için hazırlamıştım. Allahu Teala bize o dereceleri nasip etsin. En aşağısındakini değil de en tepesindekini nasip etsin. En aşağısındakinin konumunu biraz önce söyledik. Gerçekten Allahu Teala'nın büyük bir nimeti, rahmeti, bağışlaması ve onun ne kadar zengin olduğu, ne kadar vasi olduğu, geniş olduğu ortada. Ama bununla beraber insan ve vesselamın da bize tavsiye ettiği üzere her zaman en üstünü isteyecek. Özellikle ahirette. Firdevüsü isteyin diyor. Firdevüs ise biliyorsunuz aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle ve Celle'ye komşu olanların mekanı. Arş'a en yakın olan cennet. Bize orayı nasip etsiniz. ikinci konu cennet ehline verilecek e, hediye hakkında cennete giriş esnasında bu hususta da müslümün sahinde rivayet edilen bir hadiste sevban radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste bir gün diyor ben resulullah aleyhissalatü vesselamın yanındaydım bir adam çıka geldi yahudilerin e, böyle tahanlarından Yahudilerin ileri gelenlerinden ve dedi ki aleyhissalatü vesselam Esselamu Aleyküm ya Muhammed ben de diyor adama bir tane vurdum böyle itekledim adam neredeyse sendeleyip yere düşecekti diyor ondan sonra adam dedi ki sen bana niçin böyle şey yapıyorsun vuruyorsun neden itekliyorsun diye sorduğunda ee, Sehban diyor ki sen neden ya Resulallah demiyorsun. Bunu yani demekten neden nedir? Muhammed diye hitap ettiği için böyle iteklediğini söylüyor. Neden Allah'ın Resulü demedin diyor. Ondan sonra o Yahudi alimi de diyor ki, biz bu Muhammed'i ailesinin isimlendirdiği gibi isimlendiriyoruz. Ailesi ona Muhammed demiş. Biz de ondan dolayı böyle isimlendiriyoruz. Diyor. Neyse Yahudi, o Yahudi alimi olan o şahıs Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir takım sorular soruyor diyor ki ben sana e, bazı sorular sormak için geldim e, sorabilir miyim dediğinde Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sana söylediğim zaman yani bu soruların cevabını sana haber verdiğim zaman sana fayda verir mi o da diyor ki ben o soruların cevabını şu iki kulağımla diyor, dinlerim yani dinleyip kabul edeceğim manasında bir şey söylüyor Ondan sonra ve Vesselam elime bir hurmadan alıp çizmeye başlıyor toprağı. Sonra da e, diyor ki sor. Yahudi'ye diyor ki sor. Yahudi soruyor. E, diyor ki ya yeryüzü, başka bir ile gökte başka bir yerle değiştirildiği zaman insanlar nerede olacak diyor. diyor. Bu İbrahim suresinde de gelir. Yevme tübeddül ardu gayrel ardu ve semavad Yer bir başka yerle, gökte bir başka yerle değiştirildiği vakit diye gelir ayet kerbede. Evet. Yer bir başka yerle, gökte bir başka gökle değiştirilecek. Yahudi bin bunu nereden biliyordu Yahudi alimi? Elbette ki Tevrat'tan biliyordu. Diyor ki, böyle olduğu zaman insanlar nerede olacaklardır? Diyor. Bir soru soruyor. Aleyhisselatü Vesselam ona cevap veriyor. Onlar diyor, köprünün diyor, e, aşağısında bölge, e, gölgelik içerisinde olacaklardır. Diyor. Sonra Yahudi alim devam ediyor. Peki diyor insanların kıyamet günü ilk defa e, geçecek olanı, köpüden geçecek olanı cennete girecek olanı kimlerdir dediğinde e, ve Sıran onlar muhacirlerin fakirleridir diye cevap veriyor. Yahudi peki diyor cennete girdik girecekleri esnada bu cennet ehline verilecek hediye nedir diyor sorduğunda e, Aleyhisselatü da balon diyor e, <gülüyor> ciğerinin fazla olan kısmı diyor, diyor. Şimdi cennet ehline, cennete girişte verilecek hediye bu. Tabi şimdi e, aramızda balık sevmeyen kimseler olabilir. Ama e, ben inanıyorum ki Denet balığının lezzeti ve onun en değerli yeri olan ciğeri dünyadaki hiçbir lezzetle asla değiştirilemez veya onun tadını dünyadakinin tadını asla vermeyecek. Ben şey duymuştum, siz de duymuş olabilirsiniz. Havyar denilen bir şey var. Bu zenginlerin, değil mi? Siz biliyorsunuz. Balık yumurtası değil mi bu? Evet. Ee, daha çok zenginler ve özellikle Yahudilerin yediğini duymuştum. Ee, bu ondan daha kıymetli bir şey olsa gerek. Çünkü cennet ehline verilecek bir hediye ona, onlara layık bir hediyedir. Demek ki çok kıymetli bir hediye. Ee, konumuz oydu ya, hani cennet ehli cennete girişte o hediye olarak e, balığın e, ciğerinin bir kısmını alacaktır veya fazla olan tarafını alacaklar onlara hediye olarak o verilecektir diyor. Peki e, Yahudi devam ediyor. Onların yiyeceği şey, beslenecekleri şey nedir cennet ehlinin diye sorduğunda aleyhissalatü vesselam diyor ki cennet öküzü onlar için boğazlanır ve onlar da onun e, uçlarından, kenarlarından bir kısmından yerler diyor. Yahudi devam ediyor Yahudi alimi. Peki o cennet ehli neyle yani neyden içeceklerdir dediğinde değil diye isimlendirilen bir pınardan içecek diyor Aleyhisselatü Vesselam. Tek tek cevap veriyor. Sonra Yahudi diyor ki Yahudi alimi doğru söyledin diyor. Ben de sana bir şey daha soracağım. Bunu ya bir kişi ya iki kişi bilir yahut da nebiler bilir, peygamberler bilir. Başka kimse bilmez diyor. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam yine sana cevap verdiğim zaman bu, bu sana fayda verir mi diyor. Yok iki kulağımla dinlerim diyor. Ondan sonra e, soruyor Yahudi diyor ki <gülüyor> çocuk nasıl meydana gelir diyor. Çocuk nasıl meydana gelir diyor. Ali sırati vesilemde erkeğin suyu beyazdır, kadının suyu ise sarıdır diyor. Eğer erkeğin suyu galip gelirse çocuk e, erkek olur. Bir başka hadiste erkeğe yani babaya çeker. Eğer kadının suyu galip gelirse o zaman da çocuk kız olur. Yahut da bir başka hadiste geldiği üzere kadına çeker diyor. Onun tarafına çeker diyor. Evet. Bu şekilde cevap veriyor. Yahudi doğru söyledin diyor. Muhakkak sen peygambersin diyor ve gidiyor. Yahudi alim işin en enteresan tarafı ve vesselam diyor ki hadisin sonunda yemin olsun ki diyor bu soruları yani bu adamın sorduğu şey hakkında ben bir şey bilmiyordum Cibril bana geldi e, ve söyledi ta ki Cibril bana gelinceye kadar ben bu adamın sorduğu şeylerin hakkında hiçbir şey bilmiyordum diyor. işte hadis işte vahiyı gayrı metlu ne demek vahiyı gayrı metlu tilavet edilmeyen vahiy hadisler sahih hadisler tilavet edilmeyen vahiy türünler tilavet edilen vahiy ne? nedir tilavet edilen? Kur'an-ı Kerim o, tilavet ne demek? Okunan karşılığında sevap elde edilen ibadet yapılan namazlarda okulan vahye biz vahyi metlu yani Kur'an-ı Kerim diyoruz vahyi gayrimetlu ise vesaire hadisler. Bakın Allah Azze ve Celle Cibril'i Kur'an'ı indirmenin haricinde Kur'an'ı aleyhissalatü vesselam'a vahyetmenin haricinde devamlı Rasulüne gönderiyor. Bunun gibi birçok hadis var. Bir şey söyleyecek olduğu zaman, cevap verecek olduğu zaman geçmişle ilgili veya o anda olaylarla ilgili Cibril daima sanki hemen yanında gibi böyle aleyhissalatü vesselam. Allah Azze ve Celle'nin emriyle Cibril onu daima böyle destekliyor. Ona bir takım bilgiler veriyor. Mesela hatırlayın. Necaşi Habeş Kur'an Necaşi vefat ettiği zaman Cibril hemen geliyor. Necaşi Allah'ın arzında bir mümin, mümin olan kul vefat etti. Yani Necaşi'den haber vererek onun namazını kıldı. Daha kimse yani oradan bir posta, bir güvercin, herhangi bir şey gelmemişken, Cibrillâh aleyhissalâtu vesselâm haberi alıyor, hemen ashabını topluyor ve mecaşi karşı ziyabı cenaze namazı kılıyor. Bunun örnekleri çok fazla. Şimdi bu e, hadis inkarcılarına ithaf. Bunlara nasıl cevap vereceğim? Sanki aleyhissalâtu vesselâm Sadece Kur'an'ı aldı. Başka bir şey tamam. Cibril'in görevi bitti. Hayır Cibril aleyhisselam e, ta ki aleyhisselatü vesselam vefat edene kadar onlar belakul. Üçüncü konumuz cennet e, kokusu hakkındadır. Cennetin kokusu hakkında Abdullah İbn-i rivayet ettiği bir hadiste aleyhissalatü vesselam diyor ki her kim e, anlaşmalı olan yani ehli zimmeden olan bir kimseyi öldürürse cennetin kokusunu alamaz muhakkak ki cennetin kokusu yüz senelik bir yürüyüş mesafesinden alınır diyor cennetin bir kokusu var o bir takım mesafelerden hissediliyor duyuluyor burada yüz sene ifadesi geçmiştir bazı hadislerde 40 sene bazı hadislerde de 70 sene ifadeleri var burada ehli zimmeden bahsetti, her kim ehli zimneyi öldürse, yani ehli zimme demek şu e, İslami bir belde olduğunu e, İslam hükümlerinin geçerli olduğu, cari olduğu bir beldeyi düşürecek olursak oradaki ehli kitap Yahudu ve Hristiyanlar İslam e, devletine ciddi öderler ve onlar ehli zimmedir yani korunan e, hakları koruma altına alınmış e, tabaadır. Yani İslam devletinin e, halkındandır. Dolayısıyla onlar öldürülmez. Kim öldürürse cennetin kokusunu aramaz diyor. Aleyhisselatu vesselam. Buhari'nin rivayetinde de e, her kim bir nefsi antlaşmalı olan yani ehl zimmeden olan bir nefsi öldürürse muhakkak ki Allah'a olan ahdini e, bozmuştur. Ve cennetin kokusunu e, alamaz. Cennetin kokusu ta ki, e, 70 senelik yürüyüş mesafesinden veya e, buharda gelen rivayete göre ise e, 40 senelik yürüyüş mesafesinden hissedilir diyor. Evet. Enes'in rivayet ettiği bir hadiste yine Bukhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadiste Enes radıyallahu anh'ın amcası Enes bin Nadr adında bir sahabi. Bu Bedir'e katılamıyor ve çok üzülüyor bundan dolayı. Bedir savaşına katılamıyor ve <gülüyor> diyor ki eğer ben diyor, Resulullah aleyhissalâhu vesselâm'la beraber bir savaşa katılırsam Allah diyor benim ne yaptığımı insanlara gösterecek diyor. O kadar özlem duyuyor. Yani Allah yolunda savaşmak için o kadar çok özlem çekiyor ki Allah Azze ve Celle ona Uhud'da çarpışmayı ve şehit olmayı nasip ediyor. Subhanallah. Enes bin Nadir. Uhud'da e, Resulullah silahı Aleyhisselatü Vesselam'la beraber savaşa katılıyor. Ondan sonra orada tam böyle biliyorsunuz Uhud harbi, Müslümanların zahirde yani görünüşte yenilgiye uğradığı bir savaş olarak bilinir. Ama aslında zafer kazanılmıştır. Müslümanlar kendilerine gelmiştir, sahabiler. Fakat bir ara bir dağılma yaşamışlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın öldüğü haberi çıkmıştır. Şeytan bunu yapmış şeytan onlara peygamberin öldüğü haberini yaymıştır. Nara atmıştır bu savaşta. Müslümanlar tam bir hezimet içerisindeyken son anda Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sahabeler, bazı sahabeler tarafından görülmesiyle ölmediğinin haberinin alınmasıyla toparlanmışlar. Çok değerli bazı sahabeler daha doğru kaçmışlar. Böyle bir savaş içerisinde Enes bin Nadır radıyallahu an e, tam dağılma esnasındayken toplumun içerisinde öyle bir dalıyor ki Müslümanlar ondan e, şey buluyorlar. Güç ve kuvvet buluyorlar. Hamza radıyallahu an Müslümanların en ileri gelen komutanlarından biri şehit düşmüş. Ondan sonra da e, Müslümanların ordusunun tamamen dağılacağı düşünülürken Enes bin Nadır'ın cengi ile, savaşı ile tekrar e, kuvvet bulmuşlardı. Tekrar kendilerine gelmişlardı. Hatta Saad bin Muazzar yaklaşır. Ey Saad der, nereye gidiyorsun? Vallahi ben şu diyor, cennetin kokusunu Uhud'un kenarından hissediyorum diyor. Uhud'un kenarından cennetin kokusunu hissediyorum. Allah. Ve ondan sonra toplumun içerisinde dalıyor. Ta ki şehit düşene kadar çalışıyor. Sonra ucut şehitleri edilirken, gezdirirken onu bulamıyorlar. Üzerindeki kılıç darbelerinden, mızrak darbelerinden o kadar yaralar almış ki bulamıyor. Kız kardeşi, kız kardeşi onu parmak uçlarından tanıyor. 80 küsür tane yara almış, Allah 80 küsür tane üzerinde iz var. Paranparçı olmuş. Yani. Allah Azze ve Celle ona o muradını veriyor. Ve Uhud şehitleri arasında, o şanlı şehitler arasında iade ediliyor. Allah Azze ve Celle onlardan razı olsun. Bizleri de onların yolunda olmayı nasip etsin. Evet, burada ne dedik? Cennetin kokusu. Sonra diyor ki sahabi, Ahsap suresindeki 23. ayetkerime Mü'minun minhu ricalan sadqu ahadullah müminlerden Allah'a verdiği sözde duran kimseler vardır. Ayet kelimesi bunun hakkında inmiştir Ve ve <gülüyor> ve onlardan da böyle zamanını bekleyen kimseler vardır Allah'a verdiği sözü tutun. Şehit olanlar ve onlardan geriye kalanlardan bekleyenler, zamanını bekleyenler vardır. diyor. <gülüyor> evet. Bu hadise göre, bu hadise göre Enes bin Nadir radıyallahu anh, cennetin kokusunu Uhud tarafından alıyor. Cennetin kokusu ifade ettiğin gibi 40 sene mesafeden 70 sene mesafeden 70 senelik yürüyüş mesafesinden veya da 100 senelik yürüyüş mesafesinden alınır diyor aleyhissalatü 40 sene en aşağısı olan yani bu 40 sene en yakın mesafeden 40 seneden e, e, hissediliyor daha uzak mesafe 70-100 sene mesafeden yahut da İbn-i Rahmetullahi Aleyh'in ifade ettiği üzere bu e, <gülüyor> dünyadaki e, cennetin kokusunun alınma mesafesidir e, yarına göre 40 sene yerine göre 70 senelik yürüyüş mesafesinden ancak bu dünyada cennetin kokusunu alma nebilere mahsustur. i̇bn kaym Kayymi rahmetullahi aleyh diyor ki Allah alem bu Enes bin Nadır da bu kokuyu alanlardan biridir. Diyor. Hani diyor ya tam o savaş esnasında ben cennetin kokusunu şu Uhud'un kenarından alıyorum diyor. Evet. Ancak ahiretteki cennetin kokusunun alınmasına gelince cennet ehli eşit mesafede, aynı mesafede e, nerede olunlarsa olsun o cennet kokusunu alacaklardı. Yine sahih bir hadiste geldiği üzere her kim babasının gayrısına e, babasından başkasının babası olduğunu iddia ederse cennetin kokusunu alamayacaktır. Muhakkak ki cennetin kokusu 70 senelik bir yürüyüş mesafesinden hissedilir diyor. Evet son konuya geldik. Cennette çağırıcının çağırması kardeşlerim. Bir müezzinin nida etmesi seslenmesi hakkında. Müslümanın sahinde rivayet edilen bir hadiste Ebu Said el-Hudri'nin rüayet etti ve beraberinde Ebu Hureyla radıyallahu anhımaların rüayet ettiği bir hadiste bir çağrıcı bir seslenici şöyle seslenir cennet ehline muhakkak ki sizin için artık sıhhatli olmaları sıhhatli olma ve asla siz e, hastalanmayacaksınız düşünün insan için dünyada afiyetten, sıhhattan daha güzel bir şey olamaz. İnsanın ağzının tadı bozuk olursa her şey acı İnsanın sıhhatı olmazsa hiçbir şeyin tadını alamaz. İbadetin dahi tadını alamaz. Onun için kardeşlerim mutlaka afiyet duaları vardır. Onları yapın. Sabah ve akşam yapılacak bu Hısvül Müslüm diye adlandırdığımız e, e, dua kitaplarında afiyet dualar var. Allahümme inni es'elüke'l afve vel afiyete fi dunya vel ahireh. Ey Allah'ım dünyada ve ahirette senden dünyada ve ahirette senden af, mağfiret ve afiyet isterim. Allahümme inni es'elüke'l afve vel afiyete fi dunya vel ahireh. Allah'ım inni es'elüke afve vel afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Dinimde, dünyamda, ailemde ve malımda senden afiyet isterim. Bu gibi duaları mutlaka yapmak lazım. İnsan için afiyet çok önemli. Hani biz dua ediyoruz ya Allah iyilik afiyet versin. Allah iyilik afiyet vermezse, insanın ağzının tadı bozuk olursa sıhhat olmazsa dediğim gibi hiçbir şeyin tadını bulamaz. Allah azze ve celle bizden afiyeti, sıhhatı eksik etmesin. İşte o çağırıcı diyor ki, nida edici muhakkak ki sizin için sıhhatli olmak vardır asla siz hastalanmayacaksınız ve muhakkak ki sizin için yaşamak vardır asla ölmeyeceksiniz insanın en önemli korkularından biri de ölüm korkusudur en yakınlarından biri vefat ettiği zaman ölümün kokusu insanın burnunun direğini sızlatıyor vallahi işte demin biz bir haber aldık ee, akrabandan bir tanesi Adam e, İslam'la pek alakası yok. Dünya ehli bir insan. O gitti ama e, geriye insanı e, düşündürücü şeyler bırakıyor. Her ölü, her cenazenin arkasından mutlaka insanı bir ibret alması, düşünmesi gerekiyor. Hmm. Ölüm yok, asla bundan sonra ölüm yoktur diyor. Bu bir müjde. Sonra... <gülüyor> Muhakkak ki sizin için genç olmalıdır. Asla yaşlanmayacaksınız. İnsan için en e, böyle e, rahatsız olunan, istenmeyen şeylerden biri de yaşlılık. Benim babam der ki, yaşlılıkla fakirliği kapından içeri almayacaksın. Ama çaresiz kapına dayanmıyordu. Evet. Cennette, cennet ehline böyle nida edilecek. Genç kalacaksınız hiçbir zaman yaşlanmayacaksınız. Muhakkak ki nimetler içerisinde olacaksınız. Asla sıkıntı çekmeyeceksiniz. Ve bu Allah azze ve celle'nin şu kavli gereğidir diyor. Ali İsmail ve nu'dul entilkul cennetü uruftumul tum İşte bu cennet ki yapmış olduğunuz şeylere karşılık yahut da yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle mirasçısı olduğunu şu cennettir diye kendilerine seslenilir. Cennet ehline böyle nida edilir. <gülüyor> Demek ki cennet ehline nida edilecek, bir çağrıcı onlara seslenecek, onlar için ölümün olmadığı, afiyetin, sıhhatın olduğu, hastalığın olmadığı ve devamlı genç kalacakları ki geçen hafta size söylemiştim cennet ehli e, sahih bir hadiste geldiği üzere Tirmizide. 30 veya 33 yaşlarında olacaktır. Herkes aynı geçti. Boylar boylar elhamdülillah 35 metre. Genişlik 4-5 metre. Adem Aleyhisselam'ın ilk yaratıldığı dönemdeki e, kuvvette, genişlikte efendime söyleyeyim e, böyle her yönüyle yani tam bir insanın e, zinde olduğu, kuvvette olduğu canlınızda olduğu bir halde olacak cennete. Asla da yaşanım. Hep o halde olacak. Bu allah Teala'nın bir ikramidir. Allah Azze ve bize hep beraber cennete girmeyi, orada buluşmayı nasip etsin. Bununla ilgili birkaç hadiste söyleyip ondan sonra kapatalım konuyu. Evet, Bir hadiste geldiği üzere Cennet ehli cennete ve cehennem ehli de cennet, e, cehenneme e, girer ve bir müezzin onların arasında bir çağırıcı çağrı seslenir ve der ki Ey cennet ehli ölüm yoktur. Ey ateş ehli ölüm yoktur. Muhakkak ki her biriniz için orada devamlı kalma söz konusudur. Evet. Bu aslında cennet ve cehennem ehli daha cennete girmeden önce bir çağrıcının sesidir ölüm getiriliyor, bir hazısta geldiği üzere, koç halinde boğazlanıyor, ölüm. Ölüm olayı, bir koç halinde boğazlanıyor. Artık ölüm yok. Ondan sonra ölme yok. Halidine <gülüyor> fîhâ Her iki kesim için. Cennet ehli içinde, cehennem ehli için. Orada ebedi kalacak. <gülüyor> Cennet ehli için, tahmin ediyorum, hatırladığım kadarıyla, 3-4 yerde ebeda kelimesi geçer, cennet ehli için cehennem ehli için daha fazladır veya tam tersi miydi neyse şu anda hatırlayamadım her ikisi içinde ebedi kelimesi söz konusudur He, her iki yerin ateşin ve cennetin ehli kimseler orada devamlı kalacaklar Allah azze ve Celle bizi ebedi cennetlerine koysun evet yine bir hadiste her kim cennete girdirilirse onun için orada sıkıntı çökmek söz konusu değildir. Onun elbisesi orada eskimez ve gençliği de orada yok olmaz diyor yani vesselam. Pekala bugünlük bulmaya götürüyoruz. Allah Azze ve Celle bize cennet nimetlerinden tatmayı ve cennete girmeden önce şu dünyada cennet ehlinin ameliyle amel etmeyi nasip etsin. O çok önemli. Eğer biz cennet, ameli, cennet ehlinin ameliyle amel edersek, Allah Azze ve Celle bizi cennete e, yaklaştırır. İnşallah o rüyakoyar. Allah Azze ve Celle bizi affetsin. Bizi cennetlik amelleri yapmayı nasip etsin. Hâzâ vallâhu alem ve sallallâhu alâ Muhammed. Sûlhani ve behemlik eşveren la